anlatacak bu hafta mu sevilikler, mu sevilik ki tasavu her her yani İslam haricinde kimlerki okuduğumuz Yunanda tasavu, Hint, Çinde efendim, Mustafa tasavu bize benzer, benzer ve benzemesi de bazı taraflara dünya insanın yaranıdır. Ancak şurada okuyacağımız tasavvuf aslında hemen sonradan müdahale ederekten insanlık aleyhine çevrilmiştir. Ondan başta söyleyeyim. Muselik'te tasavvuf. Hazreti Musa'nın Biliyorsunuz Hazreti Musa, biliyorsun, Musa e, Tevrat sahipleri ve Yahudilere zaten e, peygamberlerin çoğunu İsrailidir, İsrail'e gelmiştir. Hz. Musa'nın tarihte büyük bir mevkii vardır. Çünkü ilk çağda Allah'ın birliğini bütün açıklığı ile ilan eden O'dur. Aslında ta Hz. Adem zamanından beri tasavvuf var tasavvuklu fikirler var. Ancak midaya çıkmamış. Saklı gizli. Zaten peygamberlerin de etraftaki, etrafındaki insanlar pek az. Şeriatını bile pek öğrenememişler. diye ki, tasavvuf, tasavvuf uzun asrıla öyle saklı gizli Hz. Musa'ya kadar gelmiş. Hz. İbrahim'de de tasavvuk var. Ama kere az. Bir de e, Hz İbrahim e, ona soruyor birine, o yıldızlara bakıyor, aya bakıyor, güneşe bakıyor, bir sürü şeye bakıyor. Orada arıyor. Tamam da halk bunu anlay, anlayabilecek bir kıvamda değil de. Yani Hadi Musa dört bir peygamben biri. E, e, e, birincisi Hazreti İbrahim, ikincisi, Hazreti Davut, ikincisi Hazreti Musa, Ali İsa, olsa görüyoruz. O kadar da yeni tasavvuf var fakat saklı gizli kalmış bir yerde. Hz. Musa'yı biliyorsunuz, Tulumullah, Allah'ta görüş, konuşmuş bir peygamberdi. O tasavvuf fikirleri biraz da fırsatlardan istifa ederekten açıklamış, anlatmış. Şimdi onu, onu okuyacağız, çok çok kısa. Çünkü ilk çağda Allah'ın birliğini bütün açıklığı ile ilan eden O'dur. Neden? Allah'la direkt konuşmuş. Arabi elçi girmeden, Allah'la direkt Allah Allah'ı görmeden, Allah'ın sesini duyarken bir de Allah'ın ateş şeklindeki kezahürüne bayılmış. Onda ne oldu? Oldu, oldu zaten. Açık ilan eder. İlmi ledün. İlmi ledün, Allah ilmi demektir. Allah ilmi. Ee, i̇lmi dediğimiz manevi ilim ilk defa Musa tarafından baz olunmuştur. Ee, çünkü neden? Allah'la direkt bir teması olmuştur. Doğrudan doğru. Malumdur ki, Musa ve Tur dağı, Tur dağı Sina yarımadasında, işte biraz o, ne de İki kulak arasında doğru. En yüksek manevi bir vakadır. Allah'la görüşmek, sesiyle görüşmek. Şöyle ki, Tur dağında Musa'nın Allah'ı görmek iştiyaki. İştiyak arzuların çok fazla arttığı bir zamandır, coştuğu bir zamandır. İş, i̇ştiyak kelimesinin de manası odur. Arzuların ...çok taşlığı zamandır. İştaki üzerine Tanrı dağda tecelli etmiş. Bunu Mesnevi'de okuduk, Kur'an-ı Kerim'de de okuduk. Ee, ya Rabbi seni görmek istiyorum. Ya Musa beni göremezsin. Yok yok Ya Rabbi ben seni görmek istiyorum. Bu dünya gözleri beni göremezsin. O gene eserha işi karşı daha bak. Baktığı anda dağ birdenbire parlıyor, ateş içeri kalıyor patlıyor bir de. Dürültüyle patlıyor. Musa bayılıyor. Orada te tecelli hak. Hani Allah'ı görmeye gözler mezun değildir. Göremezsin. Gözleri köle eder Allah Daha parça parça olarak bu heybetten Musa'da düşüp bayılmıştır. İşte Sufiler bu vakayı tevil ederek tevil Manayı biraz daha değiştirerek ama basit kök manaya bağlı kalma kaydıyla manayı biraz daha açmak şeklinde ama buna çok fazla bunun üzerinde durmamak lazım. Açtıkça sen yoldan çıkarsın, başka başka manalar vermeye başlarsın. O da gayeden bize uzaklaştırılmış olur. Az bir tevil iyidir de çok tevil etmek güzel bir şey değildir. Bayıktı işte sufire bu vakayı tevrederek insan benliğini zati hüviyetince saat saat hüviyetini mahvetmeyin, mahvetmeyince zati ilahi göremez derler ki tasavvurunda nüvesi budur. Yani insan içindeki nefsai, nefsani arduları tamamen yok etmeyince, yok etmeyince. Allah'la görüşmek, Allah'ı görmek, satın ya hiç olması görür gibi olmak da mümkün değil. İçine tamamen uzaklaştıracaksın. Tamamen Allah'la bir olacaksın ki aynı seviyesi, sevediğim anlayış bir frekansı geleceksiniz. Ondan sonra onu ancak görür gibi gö göremeyiz ya hissedersin. Hissederiz çünkü göremiyoruz. Bu dünya gözü onu görmez. Öbür tarafta da Allah görenler bu dünya gözünü görmeyecek. Manevi gözle görecekler. Allah göreceksiniz diyor. Göreceğiz ama bu gözü göremeyeceksin. Manevi gözle göreceksiniz. Size bunu sık sık söylerim nefsine tamam zahir ki sen aradan çık, içindeki kılıkışı at, şüpheleri at içinden. Sadece o kalsın ki onu hissedebilirsin. Yoksa gürültüp içerisinde içerisinde birisi aradığı bir şey göremezsin. İstediği şey duyamazsın gürültüp adı. Alemde gürültüp adı içerisinde duyamazsın. Ne şimdi... E, eren insanlar az, etapında bizi meşgul eden şey çok, gerek görüntü olarak da, gerek ses olarak gerek hareket olarak da bizi meşgul eden çok şey var. İnsan onunla kalamıyor, baş başa kalamıyor, ondan şimdi eren az. Allah'ın velisi bitmez tükenmez, sayısı da bitmez, onun belirli sayısı vardı. Ama e, eskiden bunlarla çalışanlar, uğraşanlar daha çoktu, şimdi daha az. Niye? 10 mümkün yok. O mümkün yok. Şu, şuradaki duyduğumuz his sokağa çıkınca kalmıyor. Onun için. Demek ki ona kavuşabilmek için, onun sesini, ona aynı manadisi seviyesine gelebilmek için içimizdekini tamamen temizlemek lazım ki o bendiği şeyhinin sık sık tekrarları sen çık aradan kalsın seni yaratan. işin faslı bu Kabala diyeden bir e, tasavvuf bir görüş vardı Yahudilikte İsrailiyet'te. Kabala Yahudi tasavvufudur. Yahudi tasavvufudur. Kabala. Kabala. Musevlik de tasavvuf noktayı nazarında tasavvufa göre tetkide en layık olan eser Kabala'dır. Fakat bugünkü Kabala değil. Bugünkü Kabala tamamen Yahudilerin nefsane arzularını ortaya koyan bir kitaptır. nedir sen dünya hakimisin. Dünyanın en büyük milleti sensin. Efe, bütün dünya sana rahmet olacaktır gibi şöyle doğrudur. Bugün aday güleşi e, ilk kitap ilk iki öndeki ön, ön sözsüz de tamamen kabala'dan alınmış ama kabala işlenmiş yani. Aynı şey bizim Kur'an-ı Kerim'de de esası odur. Aynı. Akaşlarda bu kabala ev değiştirmiştir. Kabala bir talimatlık ki bir talimat Emirler veriyor. Musa, şeriatın hükümlerini umuma tebliğ ettiği halde, tevratın şeriat kısmını, şimdi Kuran'da da bir şeriat vardı, tasavvuf da vardı, değil mi? 2000 yıl vardı Kuran'da. Ama bizim hayatımızı en çok hakem olan şeriattır. Dini emirler. Bakın bir de dini emir olmayıp da. Bize bilgi bakımından kalbi olan fikirler de var. Tevrat'ta da bu var. Musa şeriatın hükümlerini umuma, yani etrafındaki tebliğ ettiği halde talimatın yüksek kısmını, yani bugün değiştirilmiş olan kısmı, yalnız ashabının seçkinlerine bildirmiştir. Demek ki İhavcayet iki iki fırka var. Birisi bir de has. hat Musa umumi fikirleri herkese vermiş fakat değerli olan büyük fikirleri bir kısım insana vermiştir. Bunlar da onun zamanımıza kadar değiştirmişlerdir. <gülüyor> Kabala bilahere kitap şeklinde toplanmıştır ki bu kitabın adı da Zuhar. Zuhar. Yani bugün kapı olayı anlatan kitap Zuhar'dır. Bu kitaba göre vücut, yani vücut insan vücudu değil, tek olan vücut Allah, varlık olarak. Vahici hakiki iken, vahici hakiki, var olan tek, vahici hakiki, hakiki olan tek, bir demektir. Şimdi, bu da de aslında kullanmak lazım mı? E ehat kullanacak, ehat burda yanlışlık var. Ahadı e, hakiki vahid bir tek sayıdır. Bir tek sayı bir üç beş falan diye de hani yek yek düy falan deriz ya bu da öyle bir iki üç şey. vahid bir sayıdır. Bizim tabi hanımlar da çok. Dindar bir kanal, dimar dinliydi. Kulü vallaha vahiy derdi. Ya teyze dedim, dedi mi? Yaşlı teyze kulü vallaha vahiy değil. Evet, yok, yok dedi. Kulü vallaha vahiy. Ne demek? Vahiy derdi. Bilmiyorum, vahiy okumuş. Tabii ki vahiy diye bir tekniktir. Ama şimdi şu, şu, şu, şu, şu kitap da tek ama bir sürü baskısı var. Ama bu onların birisi tek. Bu o değil hakiki tek. Fikir ortada. Tek. Fikir ortada. Allah vahid diyemez. Vahidiyet var ama tek olan Allah olan bir de kulü vallaha Hiç eşi misti benzeri olmayan bir. Oradaki kulü vallaha ehad, ehad, ehad. Hiç misti benzeri olmayan birdir. buradaki vahidiyet bir çocuğu, içinde bir olan. Bu, bu, bu, bu kitaba göre vücut, vahidi, hakiki olan Allah'tır. Tek olan Allah'tır. Hakiki O'dur. Ondan başka var olan hiçbir şey yoktur. Ondan sonra var olanlar onun dünyadaki tecellileri, onun gücünün, kudretinin dünya üzerindeki de O güç kuvvetleri onun da işte nasıl bizim Kur'an-ı Kerim'de Esma-i İslam'ımız var. Aynı esma İslam. Onda da var. Allah'ın tebliği bütün kitaplarında aynıdır. Kur'an'da da aynı, Tevrat'ta da aynı, İncil'de da aynı. Ancak onlar zaman içinde de değişmişler. Artık ilahi bir kitap olmaktan çıkıp ilahiyetten kitapına girmişler. Ama Kur'an öyle değildir. Kur'an'ın bir tek harfi dahi Değişmemiştir. Onun için de en itimadı dair kitap kitap da Müstakilen mevcut zannettiğimiz eşya vücudu hakikanın suretlerine ibarettir. Şimdi biz güneşi müstakil, tek deriz, ayı tek deriz, yıldız, yıldızları tek deriz varlıktır. Halbuki bunlar da Allah'ın kainattaki zuhurundan ibarettir. Şuradaki toplantıda Allah'ın buradaki zuhurudur. Başka bir şey değildir. Ş şurada bir araya gelmemiz de bizim onun zuhuru kanıgardır. Hepimizin ayrı ayrı ondan zor ama şuraya gelmemiz dahi ondan ondan da biz ta bezme ezelde beraberdik. Şimdi de beraberiz. Aynı zamanda olduk, aynı şekilde fikirler de aynı. Şimdi bir araya, bu da hakkın bir tecelliyatıdır. Demek ki bütün her şey Allah'ın tecelliyatından, daha doğrusu Allah'ın sıfatlarının isimlerinden, isimlerin zuhurundan ibarettir. Bütün varlıklar budur. O da hakiki değil, hakiki olan o tek ama o burada gören madde şeklinde tezahür ediyor ama aslında madde de değiliz. Madde de, Görüşte de maddeyiz. Aslında madde de değiliz. Bir eleşinin ibadetesi, hayalinin ibadetesi. Hint, sonra Hint mutasabbiyesinin ve neoplatrizm daha evvel gördük ya, intirap eden hakimlerin mezheplerinde Eşyanın zuhurunda alemi ulviyeden bir iniş nazarı bakalarak bu alem menful ve hayat bir azap terakki ettiğini halde. Şimdi, dünya alemine hep kötü gözle baktık, tasavvuf bakımından değil mi? Dünya, zuhurat bakımından insanların işte birbiri kötü, kötü, ada, eee melekler bir Allah Allah yarabbi, sen dedi sen ne şey tatacak bir varlık mı yaratacaksın diye diye karşı çıktı. "Hayır dedi ben onu yaratacağım ona esma-i husnayı öğreteceğim. Ona insanı ve kendimi muhatap olacak bir varlık yaratacağım. Esma-i husnayı esma Esma-i husnayı bütün kainatın temelidir. Esma-i öğrenmek bütün bir öğrenmek demektir. Şimdi orada diyoruz ki biz, gerek Hint'de olsun, Mısır'da olsun, İstanbul'da da olsun, ruhların göklerden yere inişi, dünyaya inişi ve burada şekillenmeleri iyi bir şey değildir. Ruhlar burada bozuluyorlar, hazır bir hapse giriyorlar. Fatih Mevla'nın da bütün ömrü boyunca bu hapishaneden kurtulmak istemiştir. Bütün tasavvulta dünya iyi gözle bakılmaz yani anlayacağız bütün herkes, öbür tarafta, yani bu işi hakikaten bilenlerin, öbür tarafta gidip de ona kavuşmayı kendini bir düstur edilmişlerdir. Dünya kötüdür, menfur bir yerdir, ee, insan buraya azap çekmeye gelmiştir direkten. Hatta Kur'an'da da der, dünya bir imtihan yeridir, niye durdum yerde imtihane girim ki, niye boş derse çalışacağım? Onun için dünyada derse çalışmak lazım, bu yolda iyi iyi merhale almak lazım. Ha, ama Kabala'da, ruhların dünya inişi, öbür Hint ve Mısır'ta iyi bir gözle bakılmıyor ona, yani insanlar kötüye geliyorlar burada Kabala'da ya Kabala'nın yazılmış şeklinde bugünkü zahurun talimatına göre alem hikmet ve atifetin hikmet Allah'ın bize verdiği bir takım değerler atifet iyilik demektir atifet atifetin ve hüsnü mutlakın o güzel Allah o güzel mutlak olan Allah'ın bir timsahi'dir. ki hani ruhların dünyaya inişi tasavvufi ve Hint işte hatta İslam'da güzel bir şey insanlar hüriyetten bir hapishaneye geliyor telakkisine rağmen kabaca böyle değil. Onlar dünyaya iyilik getirmişlerdir. İlk getirmişlerdir ve Allah'ın dünyadaki vekilleridir, e, timsalleridir, kapalıya göre. Şimdi bu güzel de Yahudi bunu şöyle milliyet olarak da kendini tek tek attetmiştir. Şimdi de öyle. Şimdi de bugün dünyada dokuz milyar insan varsa bu dokuz milyar insanı bir milyara indirmek istiyorlar demek istiyorlar. bunun da Yahudi ve işte Amerikan işte İngiliz karışımı bir şey olmasına arzu ederek o kim sandırdı ki de toplukta odur bu ben e, dünya dünya üzerindeki soru budur yapmak bir şey midir bunun için hiçbir şey ebediyen kötü değildir kendini adam kötü der mi kötülemiyor. Ama e, biz, biz Allah'ın dünyadaki kimsarıyız, görüntüsüyüz diyor. Tabi ki olmaz ama kendisi için söylüyor bunu. Hatta şeytan bile bir zaman gelecek ki Allah ona meleklik hüviyetini ve vaktiyle semada taşıdığı ismi iade edecektir. E şimdi şeytan defa cennetten refedilmiş atılmış Evet Allah Rahman ve Rahim'dir ama şeytan da ebediyyen atmış. Allah ebediyyen atmış şeyi tekrar gelsin, geriye alır mı? Ama Yahudi bunu öyle demiyor. Şeytan bile tekrardan Allah'ın sevgisini kazanacak. Ona semada ne isimler anılıyorsa zamanında o ismin gene melekse melek, gene o isim onu verecek ve affedecektir. Yani anlat, anlatılmak istenen şu, e, dünya, yeryüzü, diğer dinlere göre, İslamiyet bunun içerisinde, Mısır'daki dini, Çin'deki dine daha evvel bilemediğimiz zamandaki dinlere göre, dünya bir hamsadır. İnsanın böyle çile çekmek için gelmişlerdir. Hep böyle diğer, Çin'de okuduğum tasavrufda böyle hepsidir. Gibi. ama sadece kabala Yahudilikte insan dünyaya Allah'ın bir temsilcisi olarak ve rahat etmek için gelmiştir. rahat etmek için gelmiştir. Bunların da işte Hazreti Musa da sadece şeriatı avama öğretmiş ve kısmı bu kabalayı vermiş. Onlar da bunu hiç çevirip çevirmişler. Bugünkü Kabala şekline sokmuştur. İnsanların aleyhine işlemeye, işlemeye başlamıştır. Bugün Kabul'u alırsanız o Zahru, Zuhar'ı bulursa ben okumadım Zahru ama anlatıldığına göre e, böyle insan, mesela diyor ki adam e, ta Nile'den Feth'e kadar Yahudilerin diyor duyuyor. Kim vermiş ki onu Yahudilere? Adam bir de tarih boyunca bunu, bunu istemiş. Çocuklarına bunu vermişler, terbiyeden bunu vermişler. Artık o da onlara inanmışlar ki tamam dünya hakimiziz. Bugün aynı fikir olanlar bir Yahudiya e, e, Yahudiye imparatorluk kurmak isterler. Her her zaman da bu müdüvayis oluyor, çalışıyor bu girekaya kuruldu ama gerisini bilemem, bilemem. Zahor'un ruh ve insan terakkisi. Şimdi yani Zahor, Yahudi e, tasavvunu anlatan kitap. Ama kitap Tevrat olguy, Tevrat'ın diğer kısmı olduğu gibi biraz da bu fikirlerde değiştirilmiştir. İnsan bu talimata göre mahlukatın bir hılasası. Bütün dünyada ne kadar malikat varsa insan bunların içinde bir seçilmiş, imikten neye geçilmiş bir varlık. Bir ölçü içinde müşterektir ve cismini de küçük bir alemdir. Biz insanı manevi şeyle bakar, alemde en büyük sensindir ama cisim, cisim bakımından Öyle değil. Yani. Biz de bir çölde bir kum tanesinden farklı bir şey değiliz. Cisim olarak da. Ama ruh olarak da Allah bize karşısında ayna göreceğim dediği zaman cisim onu görmüyor. Ruh bakımından görüyor. Kendini orada görüyor. İşte bu cihade bedenimizin muhtelik kısımlarıyla kehanet arasında bir takım münasebetler vardır. Vücudumuzda <gülüyor> bazı organlarla kainat arasında bir benzeşme, bir münasebe, bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir iletişim var diyor. Zahor, insanların bütün fiil ve hareketlerinde muhtar, hani, hür olduğunu tasdik etmedilir. Sonra Zahor, ölümden evvel, yani ruhların Yahuti mercilerine tabuklarda dünyaya inmeden gökyüzündeyken öbür alemdeyken Yahuti merciler orada ilahi bir muhti muhti muhtile oraya mercilerine ulaştırıcı etmezden önce o mevkilerine tekrar gitmezden dünyaya indiler. Tekrar o İlk yerine gitmezden evvel temizlenmeleri ve çile çekmeleri lazımdır. Şayet ruh dünyevi hayatta böyle bir temizlenmeyle temizlenmeye ve böyle bir marifet ve safete, safete saflık, temizlik erişmemişse Tekrar dünyaya başka bir kalıpta gelip yeniden çalışmaya mecbur olacaktır. Rehankarasyon. Şimdi Musa'yı birlikte rehankarasyon var. Bir Hıristiyanlıkta da rehankarasyon var. Ama ben İncil'de bir doğrudan rehankarasyon'un bir okumamı dört tane ince hangisinde var birebile. Onda da var rehankarasyon. Musa'yı var. Şimdi biz de ayrı bir noktadan biz rehankarasyon. Yani... Bu dünyaya gelecek. Bu dünyada kirlenecek insan, Kendini temizecek. Ondan sonra öbür aleme gidecek. Öbür, eğer öbür aleme gitmeye mezun değilse, kirli kalmışsa burada, tekrar başka bir bedene girecek onu. O bedende yeni bir vücut bulacak. orada çirilecek. Olmadı tekrar girecek. Olmadı tekrar girecek. Yani Ebedi kadar böyle Gidip ta ki temizlene kadar. Yeniden çalışmaya mecbur olacak. Bu ikinci hayatında da bu marifete bu, yani temizlemeye nail olamazsa ikinci, üçüncü defa yine hayata rücu ederek çalışmaya mecburdur. Yani bu dünyadan bir türlü kendini kurtaramıyor. Gider. Ruhun Allah'a müslülü Ruhun tekrar Allah'a kavuşması, asıl gayeye e, ulaşmasıdır. Tabii gaye o ama o gayeye çok o gayeye ulaşanlar çok ender. Bu yükselme ölümden evvelde başlayabilir. Görüyor ki kapala kapala talepetnamesi veya Zahur'un bahsettiği hakikatleri tasavvuf ve bilhassa bu noktada tamamıyla müşdirektir. Mutasavvide nefsin en büyük kemalini ölümden evvel ölmekte görmüştür. Kapalanın bir yerinde dünyada daha ölmeden evvel de temizlenmeye başlamalısın diye bir kayıt var ama o bugün taktik edilmiyor yahu birlikte. Olmuyor. Dünya hakimiyeti var onlarda. De. Ama asıl inen kabbalarda bu var. Ee, Hz Musa'nın üst seviyedeki Yahudilere verdiği fikirden birisi bu ama bunu buna bugün dünya hakimiyeti şekline sokmuşlar. O şey onlarda yok. Yani ölmeden öl. Öl, ölüm demiyor da... Ölmeden evet öldürelim diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ama... E, Allah'a ulaşmanın yolu... Bizde... Nefsi... hani Ölüm... insan leş gibi de ölür. Başka, hayatında böyle ama... Ruhun öbür tarafa göçmesi eğer... Ölüm dediğimiz şeyse... Oraya... Gidenler... Temiz insanların gidecekleri yer, mahal başkadır. Kirli insanın gidecekleri mahal başkadır. Ama Allah diyor ki ben Rahman ve Rahim diyorum. Mesyüde bir kısım bir, bir, bir, birkaç hafta sonra göreceğiz. Allah orada diyor ki ben eee en şey aff, affetceğim diyor. Peygamber, ben onlara da şefaat edeceğim diyor. O da, o da var. Yani şurada var e, gelen kitaplar Allah tarafından gönderen kitaplar gibi şeyleri hepsini aşağı yukarı aynı. Tabi zaman geçtikçe tekrarlar diye ama temel aynı. Yahudilik bundan biraz daha farklı. Yahudilik bundan <gülüyor> bununlamda onlarda bir dünya ha hakimiyeti fikri var zaten. Onlar da ayrıldığımız noktada burada işte gördük. Onlar e, dünyaya e, sade e, şöyle onlar dünyaya indiği zaman en güzel şekilde indiklerine inanıyorlar. Biz dünyayı kötü diye telakki ediyoruz. Onlar dünyayı İyi iş şeklinde tela ediyorlar ve onun içinde dünyada kalmayı, dünya hakimini kurmayı buna dayanaktan istiyorlar. Şimdi yok bu, bu kadar kısa bir şey. Şimdi ben biraz da bugünkü şey söyledim ama an anlaşılan bir şey var mı? zaten dünya siyaseti buna buna göre dantile Var mı bir şey? Kabbala indiği zaman, tamam bize göre ama Hz. Musa'nın bu üst sınıf üst, üst, üst, üst Yahudilere verdiği fikirler bugün döne dolaşan Yahudilerin dünya hakimiyeti şekline girmiştir. Onlar dünyevi insanlar. Efendim, o yüksek fikirleri dünya için kullanıyorlar. Çünkü Yahudilik bu, bugün Kabbala tamamen bir Yahudi emperyalizmi şeklinde e, telakki ediliyor, öyle de yapılıyor, gidiş de o, görüşümüz de o. E, İslam e, tasavvugu onlar arasında yani bir tek noktada bir benzerlik var. E, Allah'a giderken Temizlenmek var, Allah'ta giderken temizlenmek var, biz de bir ruh temizliği onlar temizliği dünyada maddi bir temizlik olarak kabul ediyorlar. Git bir daha gir bir var, bir daha gir bir dene, bir daha gir bir bedene, böylece çile çir, çir, temizlen, ona sonra gir, bizde reenkarnasın yok, bir de dünyayı bir defa gelir bir defa da dönülür, bir defa da hesap vermek için kıyemete canlandırılırsa başka bir geliş gidiş yok. Onlarda bir taktik yapmalar, girişleri var. Bir e, iki tasav arasındaki tek şey Allah'a temiz olan, bu usul olan gide Allah'a kavuşur. Hep kiler cezalarını, cezalarını çekerler var. var mı çöpte de fikirler var mı Şimdi İskenderiye felsefe mektebi Neoplaton bu gün eski platin, Platon yok onun yerine ilgi görmüş bir Platon'umuz var. Platon Neoplatonizmin kurduğu koruyucu Platon'dur. Başka oku birkaç bin sene evvel olan gelmiş olan pilatenin. E. Milattan sonraki tezahürü, yeniden meydana çıkışı. Pilaten Mısır'da L L Likopolis kasabasında milattan 200-205 sene sonra dünyaya doğmuş ve İskenderiye'de tahsil görmüştür. O zaman İskenderiye es dünyada ilmin kaynağı olan bir okul. İskender Fenerin yapıldığı falan yıllar herhalde. Ondan sonra Roma'ya giderek felsefe derslerini devam, devam etti. Ondan sonra Roma'ya giderek felsefe dersleri vermiştir. Hatta bu dersler Roma imparatoru Claudius ve zevcesi de devam etmişlerdir. Platon'un felsefi felsefesi bir bir Platon Türk milletine 3000-4000 sene evvel gelmiş. Bu diğer piloton. O pilotonun izinde bu pilotonda. Ama ne o? Yeni bir piloton anlayışıyla 300, 3000-4000 sene sonraki yeni piloton anlayışıyla. Bu da. Pilotona göre Allah'ın bilinmesi mümkündür diyor. Onun da fikri var. Ancak bu marifet akıl vasıtasıyla muhaldir. Mümkün değildir. Akıldan Allah'ı e, e, anlayabilmek muhaldir diyor. İnsanın Allah'ı keşfi ve müşahidesi Allah'ı bulması ve onu görmesi diğer bir vasıta vardı ki o da cezbedir. Cezbe biliyorsun cezbe insanın kendinden geçme hali. Cezbe, insanın duygularının üstünde aklı ve tasavv tasavvur ettiği şeyleri cüz'iden külliye götürerek daha umumi tasavvurluğa yükseltmesi demektir. Senin içindeki fikirleri, düşünceleri daha büyük bir mekastla birleşerek Allah'a götürmek öyle Allah'ı bulmak. anlatına göre böylelikle çokluk biter, şuur ve benlik mahvolarak insan Allah'ta müstehlik olur. Yani birçok kişi şimdi etraf, şimdi bizim İslam tasavvufuna bakarsanız aynı şeyi anlatan 5 tane, 10 tane, 15 tane kelime vardır. Değil mi? Hepsi aşık, kimi işte vayt hakikiler, kimi akraat hakikidir. bunun gibi birçok şeyler aynı halseyi birçok şekilde anlatırız. Bu birçok şekli bir tek şekle sokuyor Platon. Allah'a böyle var olur diyor. Hani ee, tefavatta olan birçok şeyleri birleştirip tek bir fikir halinde Allah'a fikirler marılır. diyor tepa şey çok yere dıt, dağılmamak lazım şeklinde. Güzüden e, küliye gidiyor. parça parça olan şeyleri birleştirip kül olarak da Allah'a öyle var. Bütün her şeyle beraber Allah'a öyle varılır diyor. Böylelikle de çokluk biter. Yani dağınık olan her şey, kesret olan her şey bir de buna her şey bir tek fikir halinde toplanır ve Allah'a öyle varılır. Yüce edilir diyorum. Şuur ve benlik. Şuur, insan idraki ve benlik. içimizdeki o ben kaybolur. Sadece o kalır. Mahf olarak insan Allah'ta müstehlik olur. İnsan şimdi müstehlik manası hani çarşı alışveriş etmek Manasında değil, Onu, e, buradaki manası yok olmak, buradaki manası yok olmak. İnsan, şuurunu ve aklını kaybederek bir cezve halinde Allah'ta kendini yok verir. de fena filah yok mu? Fena filah mertevesi, fena filahı anlatmak istiyorum <gülüyor> Allah'a müstelik olur. İşte bu haldeyken ruh asıl merciine kavuşuyor. cezmenin en büyük amiri açtır. Cezvede cezve tutabilmesi için insanın Allah'a çok derin bir açlığa bağlanması gerekli. Yoksa Allah demek de o iş olmaz. Allah işi her şeyi ortaya koyacaksın. Allah Allah ...çok derin bir aşkı seveceksin Çok Aşkın tarifi yoktur. Herkes aşkı tarif etmiştir ama hiç kimse de... ...eyvallah. Hiç kimse de aşkı tarif edememiştir. Hepsi belki doğru söyledi ama... ...en doğru, herkes doğru söylediği zannedemi... ...hiç kimse de aşkı tam manasıyla anlatamamıştır. Aşk öyle bir şey ki anlatılmaz. Yaşanma, yaşanır, hissetilir. Aşkın en şey, tarifi budur. Yoksa ben Allah çok sevim, ne kadar çok sevim, bu kadar çok severim. Yani Ben daha çok, ben daha çok severim, olmaz. Aşk bir histir, duygudur. Duyguları tarif edilmez, yaşanır. Bir manzarayı hissettiğin kadar anlat, anlatamazsın. O manzarayı görmen ve içinde bulman lazım. Aşk öyle de hissiyatını... İnsan anlatamaz, duyar, hisseder, yanlış. Ruhun, ruhun Allah'a rücu dönüştüğü neopiletinde. Şimdi bu her, her bahisde çıktı bu. Ruhun Allah'a rücu, her fikrin bir Allah'a rücu vardır. Bu da neopilet biletinin Allah'a dönüşüyor. Ruhun, Maddeden gayri bir mahiyeti vardır ki madde ayrı bir şeydir, ruh ayrı, madde Nihat, bu, boyutlu bir şey, boyutlu, en boyu boyutlu, yüksek ağırlığı olan bir şey ama bu öyle değildir. Ruhun böyle bir madde e, anlayışı yoktur ruhta. Ruhu, vardı ki ruhu külliye vardı, bu da anlatmadan külli ruha geçmiş. Ruhun maddeden garip bir mayeti vardır ki, ruh küllüye bağdır. Ruh, ruh küllü nedir? Allah. Ruh küllü odur. Biz ondan birer parçayız. Zaten söyleye size birer parça verdim diyor. Bina ile ruhlar cisimden evvel mevcuttu. Ruhlar, ruh olarak da bir cisme girmeden evvel vardı. Yani e, madde oldu da ondan sonra bir ruh verdik manasıyla değil. Ruhlar maddeden yani evvel vardı, yaratılmıştı. Cesetle birleşinceye kadar, o ruh cesede girene kadar ruh alemi, İçinde kalmışlardı. Ruhların kendilerine geri bir alem sevabı. Fezada doğrusu daha daha evvelki Tayyat'ta gördük. Fezada rahatça kana çırpıyorlardı. Bizim e, mütasabı istediği, mütasabı istediği o. Öyle söyledi. Ben fezada kana çırpıyordum diye Mevrana. Buna aleyhi cesimde ve mevcut ve cesetle birleşinceye kadar ruh alemi içinde Kalmışlardı ruh alemini bütün kârret. Platon'a göre ruhlardan hangileri ölüm anında şuhut aleminde, bu alemde, görünen alemden, şahit, ispatlı görünen bu alemden, yani bu dünyadan alakalarını tamamen kesebilmişler ise tekrar o aleme gidiyorlar. Yalnız onlar asli mevkilerine yükselebilirler, geldikleri yere gidebilirler. Hangi seviyeden geldilerse o seviye giderler. Bu alakayı yani dünyevi olan alakaları kesmeyenler, sahir sahir birçok bedenlere, birçok bedenlere hayat verirler. Platon'da da şey var. Ne o? Reenkarnasyon var. Oru geldiği seviye, geldiği dünya gidebilmesi için dünyada birçok bedene giri çıkması lazım ki o çileyi çeksin, temizlensin. Kirlenmiştir dünyada. Temizlen, öyle gitsin. Şu halde hayatta her şeyden akdem, her şeyden daha önce gelen şey, güzel olan şey, gaye ruhun Allah'a rücuğunu temin etmekten ibarettir. Gayemiz Piloto'na göre. Gaye tekrar Allah'a erişmek o bizim yaratıldığımız seviyeye dereceye varabilmek. Sonra Piloto'nun indinde Piloto'na göre hakiki ilim tecrübe ve zandan tamamıyla Ayrıdır. Bunu daha evveki, daha ilk pilotumda da gördük bunu. Benim ruh, tecrübeyle falan alakalı, bu bir güçtür. Bu kuvvettir. Tecrübe falan sığmaz. Tecrübe edemem de şöyle olsun, böyle olsun diye bir şey yok. Bu kendi haline, müstak müstakil bir enerji. Allah'ın bir gücünü, bir şişini ise. Sonra, sonra, Sonra Platon indiğinde hakiki ilim tecrübe ve zandan tamamıyla ayrıdır. Bugün maddi ilimler, manevi ilimler dediğimiz şey manevi ilimler maddi ilimlerden daha başka bir şey. Hatta şunu söyleyeyim. Bugün ruhi hastalıkların tedavisinde eğer muvaffak olunamıyorsa doktorların ruhu Can telaki etmenlerindendir, Ruh başka bir şeydir. Bize can da var. Hayvani. Canlığımız hayvanidir. İnsanlığımız ruhidir. Doktorlar işte bunu anlamıyor. Anlıyorlar yani da öyle tahsil görüyorlar. Evet doktorlarımız esas ruhu alsalar da öyle bir işte, şey Eser tu arasında onun tedavisi daha başka türlü olurdu. Zaten tedavilerde muaf olunurdu. Tecrübe ilimler var. Denemelerle yapılan ilimler başladı. Fizik gibi, kimya gibi efendim işte matematik gibi neyse bunlar dedi de, de, de, maddi ilimle hesapgede işidir ama ruhi ilimde hesap kitap bulamazsın. İlim evvela tefekkür, düşünce ve istidlale, istidlale başka istidlal aramak, araştırmak istede, bulmak öyle. Genelde bakayım ama istede. Delilere dayanak bir şeyler çıkarmak, ilim evvela tefekkür ve istedgel araç araştırmak da başlıyor. sonra insan kendi zatine zatine, nazarını çevirerek insan kendi iç dünyasına görüşünü kendini çevirerek kendini bilmeye çalıştıkça biraz istedgel araştırmaya da gerek kalmaz. Bilal İstiklal'den araştırmaksızın alemi makulle yani asıl iç dünyamızdaki yani mutasavvı, benim, yani mutasavvıların dediği aklı kül ile birleşir. Allah ile birleşir. İnsanda araştırma maddi şu deliller falan olmazsa o içinde duyduğum bir histir. öyle yani, matematik kimya fizik falan gerek kalmadan motorların motorlara gerek kalmadan o senin içindeki ruh gücü aklı küllle birleşen Allah'a vasıl olursun. olsun. zihni ve akli faaliyetlerin en yüksek derecesi cezve cezbe ve istiraktadır. Platon'a göre, cezbe kendinden geçiş hali, istirak da bu fikri içinde boğulup kendini kaybeden fenapiler ve kabila dereceleri. Bahsi bitirirken şurasında söyleyelim ki tasavvufun ilerlemesinde ve hatta İslam tasavvufunun esaslarını kurmakta. Platon'un ön safa gelen bir mütefekkir olarak kabul edenler bile vardır. Fakat aşağıda belirtilen cm İslam mütesavvuru tasavvuru ile ve Platon'un yolları ve geliş görüşle birçok noktada ayrıdır. Şimdi İslami tasavvuru onu da göreceğiz inşallah. İslami tasavvufu en, en başta bir Allah'ın varlığı kabul edilir. En başta. Şu bu şekilde Bir Allah'ın bir, bir Allah vardır, ilah vardır. Bu kabul edilir. Ondan sonra o Allah'a varılmak istedim. Yani maddi araştırmalar yoktur. O sende duyulan bir. Yani varlığı araştırmaya varsa en büyük propefseler falan Allah'a daha evvel kavuşurlar. O başka. Ama sendeki Allah aşkı bu Doğuştandı çocuklar. Bir Allah dergisidir. Senin bu işle uğraşmanda seni takviye eder, yol almana bazı olur. Yani sistemli bir çalışmada olur. Ama en başta e, bakın, cahil bir adamdır. İşte çocuk da bakın, e, görenleri, ya, görenleri gördün söylüyorum. Bunlar evvelki bir... A, a, Ahmeda vardı. Gide geçen sen gördü Ahmet Bu e. zat cahil bir adam. Okuma yetmesine gelmiyor. Cahil bir adam. Birinci yan harbinde e, bu Filistin cephesinde dört gün askere yiyecek içecek verilmiş. Asker aç. O gün bir sade suya tirit ve ekmekte bir yağlı su vermişti askere niye o sırada herke kapışırken bir köpek dört tane yavrusuna gelmiş bunu gözşe bakmış öyle bir adam yüreği erimiş tutmuş. o o yiyeceğim ona vermiş o kendisine kutlu zamanı veriyor, veriyor. bu İslam İslamı ilaçlı bu vardır yani çalış çaba Allah'a varmak bu akılla mümkün değil o bir yerde sana verilenler vardı. Eğer sende çalışmada bu yönde olursa tabii diye basıl olursun. Ee, olan böyle olur zaten. Allah alarak Allah sıfatı isimler alarak o, orada basıyor. Ama asıl olan içindeki doğuştan olan o histir. Asıl budur. Sakın ha, ben de uğraşmalarım boşca içeceğine etmeyin Allah fikri. Devam edecek ama Hiç değilse Avuma göre bir, bir yüksek Bir, bir planda Allah'ı anlayabilmiş Olacağız ama Buraya gelen de Ruh hali daha başka olan insanlardır. O içindeki ruh haliyle Bilgilerimizi bir hareket ederek Allah da Mesafe kat etmiş Oluruz fakat burada Bütün mesele içimizdeki aşk ilahidir. Mühim olamadır. Şimdi Hristiyanlar tasavvufu. Hristiyanlar içinde tasavvuf evvelen Deynis eserlerinde görüyoruz. Bu zat 1. asrı de yani 100 100 yıllarında 10 20 30 40 yıllarında yaşamış bir bir düşünürdür. O zaman Hıras, Hristiyanlık dini daha saklı gizli köşelerde, köşe bucakta tatbik edilen bir din. O zaman tasavvuf fikri doğuyor onlarda. Garp insanlarında mankizm tabiri ilk olarak bu zat kullanmıştır. Değilsin, esma İlahiye eserinde, ruhun duygu aleminden tecrüt sığırılarak, soyunarak ve masifadan tamamıya geçmek suretiyle hakka ulaşacağı mezhurdur. öyle Böyle anlatılır. Bu da akli değil, akli düşünceli değil de ancak aşktan olur. Burada da Hristiyan'ın ilk zamanında buna aşk, yani yakın yakın şeylerde de daha bu dersin ilk günlerinde okuduğumuz Hristiyan şeyler vardı. Onlarda da yakın tarihler vardı. Onlar da hep aşkı anlatırlar. Hakk'a ha, mağsibadan tamamıyla vazgeçme süretine Hakk'a ulaşacağı meskurdur, kayıt ederim. Bu da aklı istitlaledir. Aklı düşüncelerle, aklı fikirlerle, araştırmayla değil de ancak aşçı olur. Bir gün günün tellerini kilitlerse o zaman. Bu sırrı hiçbir muallim, muallim öğretmen, Öğretemez. Bu ilahi ders zaten daha ilk başta öğretip tasavvuk öğrenilmez, öğretilmez, duyulur, hissedilir, yaşanır. Ama nize ki ya öğretmezsen ben neyle öğrenirim? Ha şu var, Gönül tellerini titre diye zaman içindeki seni bir takım mevzular alır, götürür. Aynı mevzularla meşgul olmuş boşa insanlarla da tanışırsın. Müştereken bir yola girilir. Yani bu ama şey öğretme falan burada olmaz. Neoplatriz Garp felsefesinde büyük tesiri görülmektedir. Yani yeni bir pilotimizde. Velhasıl zuhrundan bu tarafa bütün milletlerde olduğu gibi <gülüyor> Hristiyanlıkta da tasavvufun aslı Hakk'ın akıl ve ilimle değil ancak aşk ile bulunabileceği kanaatından ibarettir. İlk notlara bakarsanız orada da bunlar vardır. Yani o 20 21 22'lere bakarsanız orada da bunlar vardır. Denilden sonra Avrupa'da yetişen maruf yani tanınmış Mutasavvıfların en kuvvetlisi Jakob Bon. Bu zat Almanya'nın yetiştirdiği büyük mutasavvıflardandır. Bidayette başlangıçta Kunduracık sanatıyla meşgul, meşgul olduğu Fecri unvanı kitabında peş gün doğumu demektir. Yani i̇nsanın kalbindeki doğuş manasında kitabında büyük tasabubi esaslar vardır. O kitabı görmedim. O kitabında da der ki, bedende ruh nasılsa alemde de Allah öyledir. Sen de bir alemsin o zaman. Beden ruh. Kainette alem nasılsa bedende, sende de bedemi kainettir. Sen de ruhu. Odur. Allah bu mavi kubbede değil senin zatında meknuzdur saklıdır. Allah bu cihanda ara ama kendinde ara. Yani, İslam tasavvufta da böyle. Arayacaksın Allah'ı kendinde ara. Şurada burada değil günün emin Kendinde ara. Sen Allah'ta Allah sende yaşıyor. Evet. En güzel şey güzelse budur. Yani sen Allah'ta varsan Allah'ta sen de vardır. Ya da aksiyle söyleylese gene ayet Allah senin içindeyse sen de Allah'ın iç chessindesindir. Öyleyse Allah şimdiki okulumuz 4-5 haftadan beri okuduğumuz şu. Allah tabiatın bir cümle şu gunatı altında şu kainatın altında mesturdur. Onun içinde kayıtıdır, bilinir. Bak o mestur nerede? Gildidir. Ayrıca. Yani Allah saklanmış her yerde arayacaksın Allah olur o da olur Yalnız insanın nefsi natıkasında, insan kendi içinde, maruf ve malum olur. İnsanların kendi ruhunda o, o gizli şey insanların kalbinde içinde bilinir, görülür, meydana gelir, görülür. Mutasavfıfların Şeyhi Ekber Muhtinaf Arabide Allah'ı alemlerin ruhu olarak bildirmektedir. Yani şurada hülasa oradan şimdi kadar gördüğü ders edecekse eğer Allah Allah'ı göklerde, yerde, şurada, burada aramamak lazımdır. Ancak Allah'ı yerden görürsün. Kâniyatı edersen Allah'ı da orada en başta bir yakın başta görürsen Allah'ın yarattıklarına bakarsan bu yaratılanlar kendi kendine değil muhakkak bir güç tarafından bir kuvvet tarafından yaratılıyor ilmiyorduk düşünce olarak Allah fikrine öne versin Hacı Banu Beli'nin üç, üç satırla anlattığı şeydir ee, bilmek görmek olmak Bayram kendini bildi Gören o kendi oldu. Kendini buldu falan derken bir şeydi. O kendi buldu. O tasavvufun ilk ana maddesi şurada özetlenmiş oluyor. Efendim Allah'ı orada burada falan değil kendini arayacaksın. içinde arayacaksın. Biraz Allah tabiatın bir, bir cümle şu anı altında mesturdur. Saklı gizli oradan. Bulmak ister insan düşüyor. Yalnız insan nefsinin arkasında maruf ve malum olur içinde duar mutasavflardan şeyhi ekber Muhdin arabi de Allah'ı alemlerin ruhu olarak bilmektedir. Bu ruh var bize bu ruh bize de var. Bu ruhu işte bulmak lazım görmek bulmak lazım mesele burada. Çünkü bu anlatılır, anlatılır, anlatılır, anlatılır bitmez. Hiç bitmez ama ne anlatan anlamıştır ne de anlayan anlayanı anlatabilmiştir. Anlatılmaz. Zaten en başta da söylediği çocuklar bu öğretilmez, yaşanır. Allah hepimizi o şey seviye erdersin inşallah. Hayırlısıyla e, söyleyeceğimiz söyleyeceğimi şey yok. İstomnar aslında daha soğuk vermeyelim. Vaktite yok. Bu <gülüyor> <gülüyor> Bu da, da, e, bu daha çok ama iş şey varsa ben buradaki bu köşedeki küçük oğlumsa Soracağın bir şey varsa aydınlanabilir daha başka şeylerde.